Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateşledir. Hepinize selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu bir sünnettir. Maalesef bazen unutuyoruz, bazen yerine getirmiyoruz. Allah Resulü ve silam yüzünü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 Ama benim kınamdan, kınamamdan korkmuyordun deyip azarladığından eylemesin bizleri. İçi de dışı da bir olan samimi kullardan eylesin. Allah bizleri salihlere arkadaş kılsın. Kardeşlerim namazda bugün biliyorsunuz nafile ibadetlere devam edecektik. Nafile ibadetlerde de isimlerine girmeden önce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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farzların önünde terk etmediği on rekat sünnet vardır. Nedir? Sabahın önünde iki, öğlenin evlerinde iki, ahirinde iki, akşamın ahirinde iki, yatsının ahirinde iki. Bunu asla ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Ayşe annemizden gelen rivayete bakıyorsunuz. O da Bukhara Müslüm rivayeti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farz namazların önünde ve arkasında şu on iki rekatlık sünnetini ne yapmadı?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 Dört kıldı, güzelliğini ne yapma? Sorma. Bu da gösteriyor ki bakın 4 de neymiş? Varmış. Yine Müslüm'ün Ebu Davud'un Nesey'inin Kitab-ı Vitir'de bulursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl vitir kıldığı sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İsteyen bir kılsın. Aleyhisselatü Vesselam'ın arantını. İsteyen üç kılsın. İsteyen beş kılsın. İsteyen yedi. İsteyen dokuz. Üç kılan akşama ne yapmasın? Benzetmesin. Yani vitri üç kıldığınızda tek selamda kılacaksanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşama benzetmeyin diyor. Benzetmeyin deyince ne anlıyorsunuz? Yani tahiyyata son rekatta oturuyor. İk, i̇kinci yani iki rekattayken gelip tahiyyata ne yapmıyor? Oturmuyor.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 bu ibadetlerde ne varmış? Farklılık. Bunun dışında ikindiyle ve yaksının önünde sünnet diye gelen nafile ibadetler birçok insanın kafasını kurcalamıştır. Ve hala da ümmetin kafasını ne yapar? Kurcalar. Kardeşlerim bununla özellikle ikindiyle, ikindinin önündeki sünnetten, nafile ibadetten alakalı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 Abdest alan bir insan abdest namazı ne yapabilir? Kılabilir. Bakın sahihtir. Ezan Kamet arasında dileyen iki rekat nedir? Namaz vardır. Aleyküm selamlarım. Mescide girdiğinde oturacaksa ta hayatır mescit namazı nedir? Vardır. Ama bu namaz nedir? Yoktur. Kılmak isteyen bunu kılsın demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yatsının önündeyse uydurma bile yok kardeşler. Ama Hanefi mezhebi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 En iyisini tabi Allah bilir ve amel edilecek derecededir. Evet. Ve yine kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam nafile ibadetlerden ki biliyorsunuz e, Bukhara ve Müslüm'de gelen bir rivayet var hatırlayacaksanız. Allah Resulü'nün yanına birisi geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Biz ne dediğini anlamıyorduk diyor. Arı vızıltısı gibi konuşuyordu diyor.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 o ne yaparmış? Cennete giden. Onun için diğer ibadetten hiçbirini hiç kimseye ne yapamıyorsun? Dayatamıyorsun. Ama genel ribayetlere bakıyorsun, kulun ilk bakılacak ameli neymiş? Namaz. Ondan geçerse hepsinden geçecek. Eksik olursa, nafilelerinden tamamlanacak. Buradaki eksiklik terk manasında değil. Olur. Kazay-ı hadet, sıkıştırmıştır veyahut arkadaşımızın birisinin sorduğu gibi ya işte ben işimin başındayım namazı kısaltıyorum falan ya namaz yüzüne atılmıştır veyahut son vaktine bırakmıştır veyahut gösteriş yapmıştır birine kendini beğendirmek istemiştir vesaire vesaire e sadece farklılıyorsa bir adam nereden tamamlanacak eh, ateşte güzelce temizlendikten sonra nafilesi yok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 Cennete de tertemiz insan girecek. Azıcık kirmir kalmayacak. O temizlenecek. Oradaki temizlik maddesi sadece ateş, Başka bir şey değil. Evet. Namazdan, nafilelerden. İşte nafilelerde de hep bir teşvik var. Kul Allah'a, kulun bana diyor, fardarla yaklaşır. Sonra nafilelerle daha çok yaklaşır. Sonra gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur.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 Yaptığın bir bidat sana muhakkak bir günah ve o günahta birçok belalı, musibetesini ne yapar? Götürür. Çünkü yapılan her hayır insana hayır kazandırdığı gibi emredilmeyen yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın diliyle diyelim kim bizim şu işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir amel yaparsa o mertuttur. Yani kabul olmazdır. Öyleyse biz emrolunanı yapalım. O bize ne yapar?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 Abdullah bin Ömer'i gördüğünde onun omuzundan tutuyor, kendisine doğru gönderiyor ve ona gece namazını tavsiye ediyor. Vakabinde dünyada garip bir yolcu gibi oldu. Bir ağaç gölgesinde durup sonra oradan dinlenip kalkıp giden gibi oldu. Ve kendini kabir ehlinden atlet. Abdullah İbni Ömer bunu o kadar güzel anlamış ki bu hadisi aktardıktan sonra kendisi de onu şöyle şarkı derdi. Sabaha çıktığında akşamı düşünme. Akşama çıktığında da sabahı ne yapma düşünme demiştir. Ve İbn Ömer gece namazını hiç terk etmemiştir ondan sonra. Hatta biz bir gecede iki bitir olmaz rivayetini nasıl olacağını ondan öğrenmişizdir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 ne yapıyorsun? Bir daha kılıp o vitri çiftleyip, geri yanına ne yapabiliyorsun? Tamamlayabiliyorsun. Evet kardeşler, Allah onlardan razı olsun. Onlar o amelleri işleyince biz de birçok şeyi ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Gelelim vitir namazına. Vitir namazı ise biliyorsunuz İslam'ın ilk başlarında namaz beş vakit farz olarak değildi. Gece namazı Müslümanlara neydi? Farzdı. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkınca beş vakit namaz bize farz kılındı. Gece namazı ne yaptı? Dilersen. Yani nafileye düştü. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok sözü vardır. Vitir haktır diye. Fakat nafiledir. Yapılmasında birçok sevap vardır.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Terk etmemiştir. Terk etmediği bir sünnettir demiştir. Vacip deseydi ne olurdu? İş karışırdı. Yani terki, sıkıntıya ne yapardı? Girerdi. Ama bu ümmete nedir? Nafiledir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitrin diyor, size farz olmasından korktum demiştir kardeşlerim. Evet.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 Dört kılar güzelliğinden sorma 4 kılar güzelliğinden sorma sonunu ne yapardı? 3 yapardı. Yani bu gece namazının, teyit namazının, Ramazan'daki adı neymiş? Terav. Teravihmiş. Evet. Farklı namaz değil yani. Evet. Bir gecede de sabahın sünnetiyle birlikte e, toplam 13 rekat namaz vardır. Yani gece namazı 11 rekattan fazla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 Allah ona cennette ne yapar? Bir köşk verir diyor. Evet. Allah o köşke nail olanlardan eylesin. Evet gelelim cemaatlan namaza. Cemaatla namaz ifadeleri şöyle bir toparladığımızda kardeşlerim neredeyse yani neredeyse farz yüküne gelen bir e, şekildir. Yani farz diyemiyorum ama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 Müslüman insanların evleri. Ve yine ifadelere baktığımızda özellikle sabahla yatsı namazına cemaata gelmeye münafıklar ne yapamaz? Güç yetiştiremez diyor Allah Vesselam. Ve yine kardeşlerim bir insan eğer kırk vakit sabah namazına gelmişse yani cemaata onun müminliğine ne yapın? Şahitlik yapın diyor. Çünkü onda münafıklıktan ne yapmamıştır? Hiçbir eser kalmamıştır diyor. Ve yine cemaatle kılınan namazla ferden kılınan namaz arasında kaç derece var? 27. 28 nereden çıktı? Kimden geldi? He, artırma. Bu din değil. Artırma. Evet. Başka? Her mescide gittiğinde insanın hem attığı adımda sevap hem de bir günahı ne yapıyor?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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezanı duyuyor musun diyor sahabeye. Evet duyuyorum. Öyleyse cemaata ne yap? Devam et diyor. Acabet edin. Ve kim namazı duyar da herhangi bir özlü olmadığı halde mesride gelmezse onun namazı da yoktur demiştir Aleyhisselatü Vesselam. sana herhalde cevabını aldın değil mi? Herhalde ne Tamam. Evet.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 Onunla beraber olduğunda yine ne yap? Yine kıl. Birini ne yapar? Nafil olur diyor. Yani birini ferden kılıyorsun zamanında ama öbürü de tekrar namaza durduğunda onunla ne yapıyorsun? Cemaat sende yine de ne yap? Kıldır. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki namazı son vaktine hatta önemsemeyen imamlar gelecek, önderler gelecek. Sen diyor vaktinde ne yap? Kıldır. Evet.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 müslümanlar ne yapması? bölünmesi, fırka fırka olmasınlar. lazım. Allah onlara rahmet etsin. Allah onların anlayışını bizlere de nasip etsin. Fakat bugün insanlar o varak sınılmaz. Bu bölünmez. O o imam zaten münafık, o fasık, o müşrik, o kafir. E, Soruyor şimdi ya senin gözün namazda mı yok? Yani Namaz kılmak mı istiyorsun? Gılmamak kılmamak mı istiyor Gılmak <Gülüyor> Kılmak istiyorsan... Yani biz burayı açtığımızda hatırlıyorsanız ozonla yıkadık, okuduk. Cin, şu, bu falan kalmasın dedik, temizledik, bıraktık. E şimdi camiye gittiğinde sen de devam et. Cinlisi, hırlısı, hırsızı çıksın oradan. Ama sen orayı terk ettiğinde her türlü pislik oraya ne yapıyor? Geliyor, bu sefer sen artık o camiye giremeyecek hale geliyorsun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 Ve namaz da ancak cemaatla ne yapıyor? Kılınıyor. Hatta dikkat ederseniz, nafile ibadetleri bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Cemaatla kılmıştır. Bir kuşluğu kıldığı var, tesbih namazını tavsiye ettiği var, teravih namazını ne yaptığı kıldığı var, vitir namazını kıldırdığı nedir? Vardır. Evet kardeşlerim, yine cami adabına baktığımızda, Safların en hayırlısı neresidir? Kime göre? Kadınlara? Niye? Kadınlar bizden aşağı mı? Aynı safta duramazlar mı? Yarın acı bayramında karı erkek beraber duruyor. Erkek, erkek, erkek. Polis kontrolünde tabi. Bir kısımda. Niye? Kadınla erkeğin safı nedir? Ayrı. Ama bir ayeti kelime var. Allah sizin önde gidenlerinizi de arkada kalanlarınızda da ne yapar? Bilir diyor. Allah-u Alem hicirde miydi? Bu ayetin uzun sebebini bilen var mı? Ben biliyorum hocam. Buyurun. Hocam bakarak ki böyle farlara bakarlar. Öyle deme. Münafıklar. Evet, Namazdayken dünyalık kadınlardan bir tanesi güzel kadınlardan bir tanesi ön safta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 Gidip burada namaza durmayın diye ne yaparlar? Uyarırlar. Ama onlar gitti mi bizim Türkler hemen gene oraya daha etti diye dururlar. Evet. Saflarda da buna ne yapmak? Dikkat etmek gerekiyor kardeşlerim. Evet. İmamlığa gelince imamlıkta ölçü nedir? Biz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelmiştik diyor Bukhari ve Müslüm'deki ifadede bizim yaşlarımız gençti diyor.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 Aleyhissalatü Vesselam, ama olan kimi bırakırdı? Ümmü, mektumu, O kadınlara, yaşlılara ne yapardı? Namaz kıldırdı. Hiç olmazsa e, zekvanı, köle zekvan bırakılır. O onlara ne yapardı? Namaz kıldırırdı. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. E, ve İslam'da da kardeşlerim,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 Yani bakın bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken neymiş? Bir mesele. Namazı kıl. Öyle. Nereye gidiyorsan öyle git. Gidiyor. Evet. Yine kardeşlerim diğer baplarda da, diğer derslerden de hatırlayacak olursanız kişi öldüğünde üç şeyin üstesinde amel defteri ne yapar? Kapanır. Bunlar nedir? Salih evet. evlat.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 bir başka sonu yerine ne yapamaz, gidemez. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi cenaze namazıyla alakalı eğer kişinin diyor son sözü la ilahe illallahsa onun cenaze namazını ne yapın? kılın diyor. Anladınız mı? Kişinin son sözünü la ilahe illallah dediğini biliyorsanız onun cenaze namazını ne yapın? kılın diyor.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 Müşrik olarak ölenler, öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere onlara dua etmek yakışı kalmazdır. Bilmek zorundasın. Evet. Gelelim yolcu ve hastanın namazına. Gelelim mi? Gelelim. Ayşe annemizden gelen rivayette Allah kendisine rahmet etsin. Namaz ilk farz kılındığında iki rekattı. Ardından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 Hayır versin. Ee, yine kardeşlerim, seferdeyken namazı kısaltmak Allah'ın ruhsatlarından nedir? Bir ruhsattır. Nasıl ki Allah günahların işlenmesini sevmezse, verdiği ruhsatı işlemeyen de sevmez. Ömer Allah Resulüne geliyor aleyhissalatü vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü artık yeryüzü bizim için emin. Korku da yok. Artık namazları tam kılsak yani kısaltmasak dediğinde aleyhissalatü vesselam bu sözü söylüyor. Nasıl ki Allah günah işlenmeyi sevmiyorsa ruhsatlarla amel etmeyeni de ne yapmaz? Sevmez. Bu Allah'ın size verdiği nedir? Bir kadakadır. Bunu böylece ne yapın? Kabul edin demiştir. Seferde namazı kısaltmak nedir? Sünnettir.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 Ee, misafirin babına bakarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de durdu mu 4, Zulhuleyfe'den öte yani 3 milden sonra dönünceye kadar namazları hep yap, ne yapmıştır? Kısaltmıştır. Hatta Ebu Bekir'in Müsnedi'nin 135 <gülüyor> malı rivayetinde benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine. Medine'de durdum mu 4, Zulhuleyfe'den öte dönünceye kadar 2 diyorum.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 Maalesef Avrupa'da çalışan insanlara sebebimizden bazıları fetbalar vermiştir. Demişlerdir ki sizin işte Türkiye'de de yerleriniz var, evleriniz var. İşte Avrupa'da da evleriniz var. Siz de işte yolda seferisiniz. Hem Avrupa'da hem de evinizde mukimsiniz. Bu çok yanlıştır. Hatalıdır. Veren bu fetbayı belki Allah için vermiştir. Allah ona ecil versin ama bununla amel eden insanlar büyük bir hata içindedir.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 Evet. Bu yemeğin üzerine ben sizleri fazla yormayın. Efendim? Cuma'yı hafta, Cuma bir bölüm. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bilhamdike eşheden la ilahe illa ente ve etubile. Rabbil